Yani dinin aslından olmayan meseleler de varmış Ehl-i de. İşte burada bidat ehli ve olu olanla olmayan ölçülür. Neyle ölçülür bidat ehli olanla olmayan? Dinin asılları da mı muhalefet ediyor bu kimse, x kimse? Neyse o artık, her kimse. Yoksa dinin aslı olmayan meselelerden birinde mi ihtilaf ediyor? İşte bu çözüldüğü zaman vela ve berâ devreye girer. İşte bu çözüldüğü zaman adam bidat ehli mi dil mi ortaya çıkar.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 Tekrarlıyorum, eğer bir konu bu ko bir konu selef arasında ihtilaflıysa ve bu ihtilaf güçlüyse bu mesele kesinlikle farklı düşündüğünde seni daralete sürükleyecek meseleler arasından değilmiş olarak anlamış olursun. Ama okuyorsun bir kitap.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 Yani şimdi Allah'ın isim sıfatları akideden eden değil mi? Evet akidedendir. edendir. Ama ihtilaf edenler olmuştur hangisi Allah'ın ismi değil. Allah'ın e, kıyamet arsasında kafirler veya münafıklar tarafından görülüp görülmeyeceği meselesi. ihtilaflıdır ehl sünnette. Akayet meselelerindendir. Mukhalifin ağzıyla konuşacaksak akayet meselelerindendir.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 ee, bu cehalet kısmı. tamamıyla kendisini selefen nispet yüzde %99'unu kapsamış bir mevzudur. Kimse bilmiyor do doğru düzgün meselenin tahkikini, meselenin ne olduğunu. Bakmış Kur'an-Sünnetten adam e, ölü duyu ölü duymazı tercih etmiş. E tamam ölü duyan gitti bidat ehli. Veya ölü du duyarı tercih etmiş ölü duymaz diyen bidat ehli. İşte adam ehli Sünnet'in çizgilerini bilmiyor.